الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين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 Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Yolların da en güzeli, en doğrusu cennete götüren yol Muhammed'in yoludur sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların haricindeki bütün yollar dalalettir, dalalet de götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün konuşmalarında bu sözlerden açardır konuşmasını. Bu da nedir bizim için? Bu dersimizin konusudur. Selefi salihin akidesinin 10. asıl bid'at, ehli sünnet, ehli bid'ate karşı durumu. Bugün 4. dersteyiz. 3 derste açıkladık. Durumumuz ne olacak ehli bid'at karşısına? Sert olacağız bu konuda. Bid'atlerine taviz vermeyeceğiz. yollarımız ayıracağız. Bununla ilgili bir ders yaptık. Sonra 2 ders bid'enin tanımındaydık. Bidat nedir? Dedik. Özetلے ہم. Bidat odur. Odur ki şeriat paketinde olmayan bir ibadet şekli bidattir. Pesacaz. شریعتin bir paketi var. Kaynağı Kur'an sünnettir. Bu tevrisidir. Pratiği, maketi Resulullah uygulamış Ashab-ı Kiram, Davi'in, Dörd رسٹنا چیری رسول میسج گھر Ma ziret kalmasın cehaleti tam alansın ve bu böyle şimdi dedik ki sonra bidetler Rasulullah'ın açılaması kişinde Sen telefonu kapat kişiyesinde ne yapacaktır her konuşmasında diyor ki tüm bid'atler dalalet tum ve kullu bid'at-i dalalet tum bid'atler dalalet peketli olmuyor ne kadar güzel olsun şimdi Allah 5 vakit farz kıldırmış bize ben ya bu farzı 6 vakite çıkartsam da güzel değil mi daha bir şey Allah hayakun 6 sefer kılalım niyet güzel amel güzel Niyet güzel Allah diyor Allah için yapın. E yaptım niyetim güzel. Amel de güzel. Zaten namazı Allah emretmiştir. Ama niye ataşa götürülmeni bu? Çünkü Allah emretmemiş bunu. Bitti mesela o kadar basit. Buradan ne çıkıyor ortaya? Tüm bid'etler dalalet. Bir tane gelse dese ki ki bazı alimler ihtihad gereği, gaflet gereği bu hataya düşmüşler. O da elimizin sayısı kadarıylace ehli sünnet paketinde Elimizin sayısı قدری daha az. Bir elimizin. Bazı alimler bid'atin demiş güzel terefi de var kötü bid'at bid'ati hasena bid'ati seyyia cumhurahli ulema yani hep bütünü دولا رسول demiş tümü bid'attir. Tümü dalalettir. Yani. Demek ki bid'atin yoktur hasenesi seyyia'si. Bid'at bid'at delalet bu alimler ceriyoruz bakıyoruz niye böyle dediler aslında bunların bid'ati kötü etmek istemediler bazı şeyleri güzel amellerdir ki şeriatta yer var İslamiyet bunları kabul eder bunlar da bunu zannettiler bir ettir oldu böyle böyle sözlediler sonra gelenlere yaptılar bunu destek aldılar kendilerine oradan ne çıktılar uydurmasyon amelleri yaptılar pakete sokmaya teşebbüsler. Alimler de onlar için nedir? Elleri tetikte hemen olmaz. Nasıl alma almayla armutu diyoruz ya ayrılırlar, böyle ayırdılar. Buna da alimler ne diyor? Kıl e, hamurdan kılı seçmek gibi böyle tak tak seçiyorlar bid'atleri. Yoktur bir atisiye bir bid'at Bir kısmı sonradan gelenler ne diyorlar? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak ne diyor? Ben مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنْنَةً حَسَنًا Kim İslam'da bir güzel sünneti e, e, ortaya koysa? فَلَهُ اَجْرُهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلَيْوْمَ الْخِيَامَةِ Ecri onu içindir ve onları kim işlese de o ameli ecri onu içindir kıyamet gününe kadar. Hadis devam ediyor. Bir de diyor, kim bir seyyi kötü bir bid'at ortaya koysa, vabalı günahı kıyamata kadar kim istese onun içindir. Bunlar diyorlar, biz kötü koymadık, iyi koyduk. Niye karşı çıkıyorsunuz? Ehl-i sünnet alimleri, tabi başta olan 4 imam, diyorlar, yanlış anlıyorsunuz siz. Bu böyle değil. Nedir? Önce bu hadisin hadisesine bakıyorsun. Hadise ne? Bu hadisi niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi? Şimdi bir savaşa ordu hazırlanıyor Medine'de. Ordunu tecihiz etmek, hazırlamak için mal, mülk yoktur, para yoktur, hiçbir şey yoktur. Ordu gitsin yola, erzak ister. Yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mavize verir. İşte cihadın fazileti, mucahidi hazırlamanın fazileti kimsede bir tık yok. Neden? Yok isticab etmiyorlar. İçleri azülüyor ama malları yoktur. Sahabe-i malları yoktur. Zaten muhacirler gelmiş. Her şeyini bırakmışlar. Kendi elbiseleriyle gelmişler. Resullah da oları ensarların üzerine üç gibi kardeşlik yapmış. Zaten ansar da olara bakıyorlar. Mal yok. Resulullah'a bir üzüntü çöküyor. Bir sahabe bir mübarek sahaba, bakıyor ki Resulullah bu kadar üzülüyor, gidiyor eve, ya hanım diyor, Resulullah camide öyle dedi, üzüldü, kimse de çabalamadı, kimse hiçbir şeyimiz yok mu? Hiçbir şey yoktur diyor ya Resul ya kocası ne diyor. Ama evde bu kadar kuru mu var. Bir avuç kuru üzüm. Bundan başka bir şey, ver bunu götüreyim ya. Sahaba de fakirtir, biliyor. Çünkü Allah Subhanahu taala ayette diyor kim bir miskalize bir amel yapar. O da ne yapıyor? Celil elinde bu kadar yavrusu evde bundan başka bir şey bulamadım. Resulullah'ın önüne koyuyor. Ashab içeri diyor Allah razı olsun duadır onu. bakıyorlar bu bunlar ne yapıyor? Bakıyorlar oluyor mu böyle her çeşidip evde bir şey toplanıyor. Az çok Bir harman orada Resulullah'ın önünde ordu gidiyor. Resulullah bunu böyle gördüğünde bu hadisi söylüyor. Kim bir İslam'da bir sünneti, güzel sünneti ihya etse? Men senne fil İslami sünneten hasenen. Eydib adamın hasen sünneti neydir? Teşvik. Zaten e, hasene teşvik edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yol var mı? Bu bir şey yapmadı. Bu sadece önder oldu ihya etti sünnet. Bu bid'at hasene değil. Bu yolu ihya etmekte, hatırlatmakta bir daha güzel bir yoldur. Önderdir. Kıyamete kadar da ecri var bunun. Ama bu yeniden kendisine bir bid'et getirmedi. Şimdi mesela bizim içimizde bir Cirmattus'ta Kardeşiz bir arada çalışıyoruz. Bir sünneti bilmiyoruz. Bir tane geldi bize dedi ya dedi bu Resulullah'ın sünnetidir bunu böyle yapın. Hakikaten baktık bu sünnettir. Bir fiil sünnettir. Biz başladık bunu amel etmeye. Bağdan ne yaptı? Bir sünneti bize ihya etti, önder. Biz ne kadar bu sünneti amel etsek onun içinde ecri yazılır. Hadis bu. Sen niye bunu çekiyorsun? Kendinden bir ibadet çıkartıp pakete ekliyorsun. Dalalettir. şimdi نہیں بلا Özellikle ilahiyetçiler bunu desen sana çıkarlar derler ya her şey bid'at değil. Bak sen arabaya biniyorsun kaşıkla yemek yiyorsun, masada oturuyorsun, e, camiyi minare yapıyorsun, kubbe yapıyorsun. Bunlar Resulullah zamanında yok mıydı? Yani karıştırıyorlar. Şeytan bunların kafasını karıştırıyor. Aslında biz geçen derslerdedir. Bid'at sadece dindedir. Resulullah demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Emir paketindedir. Emir yasak. Sen kendinden bir emir koyamazsın. Sen kendinden bir yasak koyamazsın. O kadar. Onun için şimdi biz göz atacağız. Neye? Neden şeytan giriş yapmış burada? ehli i sünnetin de görüşü nedir? Şimdi kardeş okusun. Ehl-i sünnet ve cemal, Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı olmayan biladeleri, yenilikleri kötü görmezler. Bu tür bidatler, yenilikler sadece sözlük anlamı itibariyle bidattır. Bu tür bidatlerden, yeniliklerden bir kısmı güzel, bidat-i hasene de olabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in matvaa yoluyla basılı bir ilim öğrenme ve öğretme metotları ve vasıtalarındaki yenilikler, ordu düzenindeki ve idari sistemdeki yenilikler ve bunun gibi bidatler, yenilikler içinde bulunmaktadır. Mesali-i mürsele mürseleye dahil olanlar ve farzları tamamlayıcı olanlar da bulunabilir. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet dinde bid'at dalalettir. Bit pakete hiçbir şey girmez. Bu kapanmıştır. Eyidir şeytan ciliş yapıyor? İşte burada gördük. Mesela bir yeni bir şey getiriyor. Onun dediği gibi kaşıkla yemeği yiyoruz. Yen yani masada oturup ders veriyoruz yan masada yazı yazıyoruz. Resulullah zamanında bu yok muydu? Bu bid'at değil. Neden? Çünkü bu bid'at değil, çünkü Resulullah bunları yasaklamamış. Resulullah diyor, emir yasaklara bir şey katmayacağız Yani biz bid'atın tanımında ne dedik? Bir ibadet yapıyorsun, Allah'a yakın düşürsün onu, o ibadeti ne Allah emretmiş, ne Resulullah emretmiştir. diyen emretmişsen zamanını mekanını değiştiriyorsun. O kadar. İyidir bu kaşukla yemek yemek, masada oturmak bunlar nedir? Bunlar bid'at değil, dinlen değil bunlar. Bunların da ölçüsü var. Hangi şeriatın ölçüsüne aykır değilse nedir? Caizdir. Her şey caizdir. İlle şeriatın ölçüsüne aykırı olan caiz değil. Elbise. İlle ki İslam demir enteri Ne görersen gir. Ama ölçü koymuş. Nedir ölçü? Kadın erkek için vücut çizgisinin fiziği çizgisini çıkartmayacak. Erkek içinde de inci kemiğinden kısa olacaktır. O kadar. İster Japon ol, ister Amerikanlı ol, ister Rus ol, ister Afrika'lı ol, nerede olursan ol, Musulman oldun, kendi adetine, euros, yurana göre girinebilirsin. Onun için bunun bir mahsulü yoktu Sadece ölçü koymuş. E şimdi bazen Şeytan karıştırır bazı dini meselelerdedir. Adam gelmiş minare yapmış. Düğü minare Resulullah zamanında yok Evet yok E niye yapıyorsun? Bid'attır. Hayır. Resulullah dememiş minare yapmayın, dememiş camini. Resulullah'ın camisi çamurdan iyidir. sütunları hurma, kütüğünden iyidir. O zaman imkaniyet böyleydir. O, o zaman taştan eler de vardır ama O zaman zaten Medine savaş, 10 sene Resulullah yaşamış. Hedef değil camini lüks yapmak. Hedef, ibadet yeri bizi toplasın. Oradan hedef dini öğrenme merkezi olsun. Ama ondan sonra sahabeler Hazreti Ömer zamanında devlet genişti, zengin oldu. Hazreti Ömer camiyi güzel etti, yeniden yaptı, genişledi. Demek ki fıkıh buradadır. Onun için memleket büyük oldukça Hz. Usman ne yaptı kalktı cuma namazına bir azan neye geldi kendi kendinden. Neden? Çok büyük oldu duymuyorlar. Meşgul oluyorlar. Bir çarşıda azan veriyor ondan sonra 10 dakika sonra camide cuma namazı azan veriyor. Bu sefer dünya ilerledi. Ne yaptı Müslümanlar? Minare yaptılar. Çünkü bineler yükseliyor. Büyük olur Ses gitmiyor. Minara yaptılar. Müezzin çıktı. Minaranın üzerine en üst köklerden sesi bütün şehre yayılıyor. E bunu İslam yasaklamamıştır. Böyle bir yasak da olmaz. Ondan dolayı mesela Kur'an-ı Kerim'i eskiden elden yazıyorlar. Nesk ediyorlar, çokaltıyorlar. Matbaa çıktı. Bunu İslam yasaklamamıştır. Ton tersine matbaayı terk etmen vabaldır. Çünkü bir heri ne yapıyorsun? Engel oluyorsun. İşte Osmanlı Devleti niye geri kaldı? Osmanlı Devleti Fatih'in zamanında, kanuni zamanında yer üzerinde en yüce, en teknolojisi o zamanın şartlarına göre yüksek bir devletiydi. Yer üzerinde onun gücünde devlet yoktur. Bugünün Amerika'sı gibi diyelim. O zaman için daha güclüydü. Çünkü bugün de Amerika da taylı yollardan sümürgenlik yapıyor. detaylı yollardan gücünü koyur o zaman Osmanlı direkt gücünü koyardır, bir de adalet yayardır. Ama ne oldu sonradan? İşte millet, bazı alimler geldi, dini sıkıştırdılar, işte matbaayı 200 sene Osmanlı umperatorluğuna sokmadılar, haramdır diye. Ne oldu? Ceri gittik, Avrupa ne oldu? İlerledi, bizi salladılar, ondan sonra bizi işgal ettiler. Kurtuluş savaşında bedenimiz kurtardı ama fikrimiz işgal altındadır bugüne güne kadar. İşte bu bid'attır. Kur'an-ı Kerim'in kitap basmak matvaylen bid'attır. Hayır. Bu güzeldir. Lugatça bid'attır. Yeni çıkmış. Ama şeriatten ilgisi yoktur. Resulullah zamanında <gülüyor> derslerimizi anlattı Kur'an-ı Kerim'i nasıl toplamışlar. Derilere yazardılar, taşlara yazardılar, kemiklere yazardılar. E şimdi o değil, çağda yazıyoruz. Hedef değil de deriye yazalım, dericik alalım. Hayır. Vesile, bunlar İslam bunu ne yapmış, emretmiştir. bunu bir mahsuru yoktur. bunu İyidir ondan sonra öğretmenlik, okul açmak, İslamiyet'te ilk zamanda var mıydı okul? Öğretmen yokuydu. Ne vardır? Camilerde okutuyorlar. E şimdi ceniş oldu, her şey değil. Hazreti Ümer Orduyu Şam'ı fethedendeler baktı. Şeyler, sahabeler, lider sahabeler geldiler dediler ya emir el-muminin. Orada orduların bir disiplinleri var. Askerlerin defteri var. Kim askerdir? Nedir? Kadz para alıyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Kaç canı. Hepsi yazılıdır. Kadz silah var yazılıdır. Bu güzel bir şeydir. Biz de tutalım. Evet tutun dedi. Emir verdi. Bütün ordunun defteri olsun. Sicil yazılsın. E bu nedir? İslam bunları emrediyor. Bütün yenilik bu türlü şeyleri İslam'ın özünde bu var zaten. İslam'ın özünde olmasaydı Abbasiler zamanında Harun Reşid zamanında Bagdad Harun Reşit zamanında Bagdad'da Camiat-i Mustansıriyye Mustansıriyye Üniversitesi kuruldu. İlk hele dünlere kimse kurmamıştır. İlim fışkırı. Bütün ilim kimya, fizik, matematik hep orada vardı. Avrupalılar şimdi kendileri tezlerinde yazıyorlar. Olaştırdıkları ilim bu matematik, fizik, cebir bilmem ne bunlar diyorlar Mustansiriya'nın şeyidir. Mayası oradan gelmedir bize diyor. Gördün mü? O zaman Bağdat zirve at yapmış ilimde. Ama Avrupa o zaman he? Orman kanunuyla yaşıyordular. Cehalet hat safhadaydı. Ama ne oldu? Biz sahip çıkamadık. Onlar bizimkini aldılar. Güncelleştirdiler, sahip çıktılar. Ne oldu? Biz onlara çöl olduk. Onlar bize köle içerdik. İşte İslam bunu emretmiştir. İyidir. Bu nedir? Eğer bir şey Kur'an, sünnet icmaya karşı değilse, yani ölçülere karşı değilse İslam bunu serbest bırakmış Ne karşılır ölçülere? Biz batının, batının değil bütün ümmetlerin güzel şeyini alabiliriz. Dinimizin de ölçü var. O ölçüyle alırız. Araba, uçak, füze, teknoloji alırız. Ama ölçü var bizde. Bugün de mesela bilgisayarı alırız. internet alırız. Ama ölçü var bizde. İçinde kötü şeylere bakmarız. Bunlar haramdır. Bunlar yasaktır. Ama ne caizdir? İlim, teknoloji hepsi caizdir. Onun için Osmanlı çöktükten sonra İslam aleminde yenilenler, küçük düşenler, ilim adamları, aydınlarımız, biliyorsunuz itaat tarikadan başladı. Misir'de, İrak'ta, Şam'da Ne yaptılar? O kadar Avrupa'ya hayran kaldılar ki her şeylerini dediler alırız. Her şeylerini alırız. Çok iyi kötüler. Tam yüzde olarak doları taklit ederiz. 13 alimler diyorlar ki batı medeniyetinin insanlar üçe ayrılmıştır. Biri diyor her şeylerini alalım. Biri diyor hiçbir şeylerini almayalım. Hıçı Osmanlı Devleti'nde vardır. O bir sene diyor? Eyler alırız kötüler almalısın. Zaten akıl mantıkla onu emrediyor. Avrupa, bir tane yorulmuş, çaba göstermiş, bir şey icat etmiş, evet sen hazır onu alabilirsin, kullanırsın, Allah'ın bir nimetidir bu. Ama bizim dinimizin şartları var, ölçüleri var, ona aykırı olmasın. Hangi şey aykırıdır? Onlara özel bir şey olsa bizim dinimizde aykırıdır. Yen yani oların itikadi meselelerinden ilgilidir, o bize aykırıdır. Onun haricinde her şey bize nedir? مانوی اما حضرت orada نیمس ne حضرت عمر نیمس لوگ اتے ندر حضرت عمر تراوی نماز تھوپ لنچ تراوی نماز نضرت عمر چند شیر اتنے تراوی نماز وما دور رسول اللہ صنج کل دماعت نیا تھر چیت de bunu yapamazsınız فیض İsrail gibi وبا altında حالیہ ہماش وفات گروپ de kıldığımız gibi bu بڑے Ömer'in bereketidir سگائیز میںختر کاری نماز لہردر ابھی آئی oldu dedi Yani bu bu aynen o sahabenin bid'ati gibidir. Men sennefil İslam'ı sünneten hasen. Aslında var, cemaatten de var. Sadacede bu hayat Hazret Ömer bir imama topladı bu sünneti. Olmuş sünneti, var olan sünneti ihya etti. Büğüne kadar Hazret Ömer için defterinde kalem yazıyor. Kim hangi devlette, hangi yerde, hangi zamanda 1400 sene der Hazret Ömer için ne yazıyor? Bu sünnetin ecri yazıyor. İşte bu nedir? Bid'ati hasene, bid'ati siyye. Öyle bir bid'at yoktu. Hatta bazı alimler farklılar bid'ati beş ayettiler. Bunların hiçbirsinin aslı yoktu. Asıl nedir? Tüm bid'at dalalettir. Resulullah (s.a.v.) Tüm dedi, her şeyi kapsıyor. İstisna yoktu. Peketten ne var ise ama biz bidatten güzel şeylere ayrılırız. Emir ibadet şekliyse bidattir. Diğer mesele laysa vesile ise nedir? Buna denir fıkıhta usul fıkıhta masalih mursale. Türkçesi nedir? Masalih mursale. Orada yazıyor. Masalih mursale yani maslahat ne gerekiyorsa dini paragrafın en sonunda okuduğum paragrafın en sonunda. Din ne gereği yürürse yani dini ne ilerliyor ne öne götürüyor bu maslahattir. Dinin maslahatine bırakıyorsa Neyse tamam. Yani din dinleyi emrediyorsa ne veriyorsa dinenek hizmet ediyorsa o vesile maslaha murşeledir. Şöyle bir kaide daha var. Meleyetimül vacib bihi fehuve vacib. Bir şey onunla olmasa o şey vacip olur o zaman. Mesela bugün de Kur'an basmak. Biz elden yazsak bu kadar insana Kur'an yetiştirebilir miyiz? Yetiştiremeyiz. O zaman Kur'an'ı yetiştirerin diye Basmak nedir? Vaciptir. Çünkü elden واجب ayrı bir bir bereketli olsun ne deriz Ya sen yap bunu kendin için olabilir. Yok demeriz sana. Eyvallah deriz. Ecrin de alırsın. Ama ümmet bunu caiz görmüyor. Ümmetin ne ihtiyacı var? Milyonlarca mushafa var. Milyonlarca bak yanlış anlamayın ha. Suud'da Kral e, şeyi Kur'an-ı Kerim e, matbaası senede 5 milyon mushaf basıyorlar. ne oluyor? Yetiştirmiyor. pat senedir basıyorlar? 25-60 senedir basıyorlar. 25 senedir basıyorlar Belki. Yetiştirmez. Bir buçuk milyar Müslüman var. Onun için bir de Kur'an-ı Kerim yırtlanır, yırtılır, ezilir. Onun için devamlı biz basacağız. O zaman vaciptir matmayla Kur'an'ın bası. Bu bid'at değil. Cami minarası bid'at değil. Ders şekli bid'at değil. Bunların hepsi nedir? Şeriatın ölçüsün nedir? Evet. Şimdi Bid'at olan nedir? Bular dedik bid'at değil. Bular güzel şeylerdir. İslam bunu emretmiş. Eydir bid'at olanlar nedir? O üçüncü paragrafı okusuna Ehl-i sünnet, Kur'an, sünnet ve ümmetin selefinin icmasına aykırı olan itikat ve ibadet türü bid'atlerin, yeniliklerin her türlü şekli ve çeşidiyle esas bid'at ve sapıklık olduğu ve reddedilmesi gerektiği görüşündedir. Bununla birlikte onlar dindeki bidatleri aynı mertebede görmezler. Aksine bu konuda ayrıntıya giderler. Şöyle ki bidatler hem kendi hükümleri hem de onları işleyenlerin hükümleri yönünden farklı farklıdırlar. Yine bidatler türlerine göre de birbirinden ayrılırlar. Nitekim kimisi dinden çıkarıp kimisi büyük günah mesabesindedir. Kimisi de küçük günahlardan sayılır. Fakat hepsinin ortak noktası dalalet, sapıklık, Ve Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı olmasıdır. Dolayısıyla da külli bid'at cüz'i bid'at gibi değildir. Mürekkep bid'at basit bid'at gibi değildir. Hakiki bid'at izafi bid'at gibi değildir. Bunlar ne zatında ne de hükmünde birdir. Zira bazısı küfür, bazısı ise fasıklıktır. Onlar hükümlerinde farklı oldukları gibi... Onları yapanların hükmü de farklıdır. Evet. Oradadır. Şimdi birinci dedik, dinde bid'at değil çünkü dinle ilişkisi yoktur, pakette değil. Bu bir vesiledir sadece. Dini uygulamak için vesiledir. Yani hava çok soğuk ise ben sıcak suyla evde salsam ne olur? Daha güzel olur. biz bunu dersin öncesinde تو چتب tanımında demiştir سنت ve و olacak ایتِقَات وَاِبَادَتَّ bidat oldu. Bu ne olur? سَفِقْلُقُ بِدْعَات oldu yani. ایتِقَات neden bunlar böyledir? Çünkü bu şeriat paketinde Allah talebıların Resulullah vasıtasıyla noktasını koymuştur. Böyle inanacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Paket budur. Başka bir şey yoktur. Emir yasak. Bu emri böyle uygulayacaksın. Şeklinde şemailin de vermişsene, bu yasağın da önünde böyle duracaksın, şeklin şemailin de vermişsene. Mesele bitmiştir. Bu ibadetlerde, bu itikatlerde ne fazla ekledik, bid'attir. Evet, bunu bildikten sonra, onun için Ehl-i Sünnet, Ehl-i Sünnet, bütün bid'atleri aynen mertebede de görmüyor. Çünkü bid'atler de Çeşit çeşittir, basamak basamaktır. Bu basamaklık her yerde var. İmanda var. İmanın az olur, çok olur, çok olur, tavan yapar. Din 3 mertebedir. İslam, iman, ihsan. İman, genel iman, hakiki iman, öz iman. Bunlar nedir? Her zaman mertebeler var. Bunun bu mertebelerinde son çi noktası var. O da cennet cehennemdir. Cennet de mertebe mertebedir. cehennemde de dereke derekedir. Ne kadar چفر o kadar aşağı giders. Cennette de ne kadar amel fazladır, ibadetin fazladır, cennette derece derecedir. Neye göre? Demek için ne kadar amel o kadar cennet derecesi. Ne kadar vabal o kadar cehennemin dibi. Vabal'ın da en kötüsü nifaktır. Şifirdir, vesaire وصیرے گیدیو. اییدی. bu بُدَتَيْ El sünnet-i tevır olmasa olmazdır. Bid'at enidir, ne bir atte derece derecedir. Derece derecedir. Bu bid'atin derecelerini de bilmemiz nedir? Şarttır içine düşmeyelim. Bu bid'atler dinde bir mertebe değil. Datayı var. Çeşitleri var. Bir kısmı insanı dinden çıkartır. Bir kısmı büyük günahtır, bir kısmı küçük günahtır, bir kısmı vebeldir. Bir kısmı seni ilgilendirir, bir kısmı başkasının günahını sen taşırsın. Vesaire bu böyle gidiyor. Şimdi bunlara bakmamız lazım. Bu bid'atler nedir ki bu dataya niye böyle fazla? Hatta bid'atin içine düşmeyelim. Bir şeyi bileceksin o şeyden hatta ona göre düşmanlığı hakkıyla bilmesen savaşta ona galip gelemezsin. Onun için Hudayfa bin Yeman radiyallahu anh'u insanlar Resulullah'a hep hayri sorardılar cennete giden yolu. Ben de diyerdim cehenneme giden yol nedir ya Resulullah? Şer nedir? Yok ben şer'i bileyim. Şer'i bileyim hatta ayağım kaymasın ve ayağı kayanları da uyarayım. Sahabe ya imam. Onun için bu bid'atlerin datayını bilmemiz lazım. Velakin bu bid'at ne kadar büyük olsa, küçük olsa Resulullah noktasını koymuş. Bu bid'atler hepsinin bir ortak noktası var. Nedir? Dalalet yoludur. Biz de dedik? Bir, iki imam var bu dünyada. Bir, Resulullah, hak imamdır. Cennete, hidayet yolunda olan, cennete götüren imamdır. Bir de cehenneme götüren bir imam var. O da nedir? İblis'tir. Üçüncü yoktur. Sen ne kadar Resulullah'ın peşindesin, silah-ı müstakimden çıkmadın, sen başka kimseye mensup olamazsın. İster istemezsen Resulullah'ın eteğini tutmuşsun, cennete doğru yol yapıyorsun. Ama Resulullah'tan biraz çıktın dışarı, az, tam değil, iblisin takımına katılmasan bile sen o konuda nedir? Yani iblis seni çekti, yavaş yavaş, kademe kademe seni çeker. Sırat-ı mustakim haricindeki bütün yollar nedir? Dalalət yoludur. Resulullah çizdiği gibi bu sırat-ı bir yanında da yolları var. Yani bir otoban bir de yanında toprak yol var. Sen ne kadar asfaltana in, inmemişsin otobandır Ayağını toprağa bastın, kaydın yol. Ve bil fil araba kullananlar anlar. Tekerin toprağa indiği ne olur? Kontrol kaybedilir. Ama biraz indi Uyanır isen bir de çekebilirsin kendini. Ama gaflette olsan alır seni götürür. Sırat müstakimde şeytanın yolu da aynen böyledir. Dikkatli olalım. Onun için bu dataya getmemiz şarttır. Şimdi burada alimler bid'atleri 5-6 yere ayırmışlar. Bu bid'atleri tek tek hem adını bileceğiz hem de tanımına bakacağız, biraz daha çoğulayacağız ki bir tane gelse demesin, bu bid'attır, bu bid'at değil, o olur, bu olmaz. Biz ehl Sünnet, bid'ati datayı olarak açılamış. Niye de biz dataya kaçıyoruz? Çünkü bizde siyah bayaz diye bir hüküm yoktur ehl Sünnet'te. Biz harici değiliz. ehl Sünnet, siyah bayaz diye bir şey yoktur. Renk tonları var. Yani herkes bir hata yaptı, bir çıktı dişten. Gitti, bitti, işi bitti. Hayır. ne kader çıktı o kader çünkü cennet derece derecedir cehennem derece derecedir anlatabildim Allah'ın adaleti bunu böyle istemiştir. Ehli sünnet Allah'ın yolunda gittikleri için Allah'ın istediği gibi inanıp Allah'ın istediği gibi yaşıyorlar. Evet. Bu bid'etler nedir? O dibi nottan okuyorum. 1. bid'et külli bid'et. Evet. İkincisi bidatçı ile sınırlı kalmayan Aksine onu aşıp başkalarına ulaşan bidat görülür. Güzel ve çirkini belirlemede şeriat yerine aklı ölçü kılma bidatı, hadislerin ücret oluşunu veya onunla amel etmenin farziyetini inkar etme bidatleri ve bunun gibi. Şimdi birinci bidat nedir? Külli bidattir. Külli bidat nedir? Yani tümü bir bidattir. Yani öyle bir hemen peçetin karşısına bir paket koyulursun. Külli, külliyen bid'attir. Yani tümüyle bid'attir. Yani hiçbir yeri yoktur şeriatta. Ama sen getirdin bunu, ben bunu buna göre Allah'a yakıncı diyorum. Bu nedir? Bu külli bid'attir. Bir de bu külli bid'at nedir? Hem kendisi bid'attir, hem zereli de başkasına yansır. Sen bir fikri ortaya türsün, diyorsun tamam bu sırat müstakimden daha güzel bir yol çestirmece ben sizi cennete götüreceğim. Tabii senin imamın da taylı olarak iblistir. Vallahiç sen çok halissin. Ama sen eteğini tutmuşsun, haberin yoktu. Buna derler külli bidat. Sırat-ı müstakimden seni saptırıp ben size gelin cennette hıssı bir yol buluyorum diyor. Kestirmede. Bu nedir? Külli bidat. Ne gibi? Resmen bir şeyi inkar etmektir şeriat. Ya yani yeni bir ibadet getirmektir. Mesela burada örnek vermiş Ahad haberleri inkar etmek. Ahad haber nedir arkadaşlar? Ahad haber şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir hadis demiş. O hadisi bir sahabe, genç sahabe, üç sahabe, sahabe duymuş. O hadis yayılmış. İnsanlar da bunu amel ediyor. Bunu inkar ediyorlar. İşte i̇blisin vasıtasıyla neden akıllarını koyuyorlar ortaya? Ne diyorlar? İblis gelip olarak akıl yürütüyor. Diyor ki siz حاد باقیسن 300'e kadar çıkmış. Ama şiddet kullananlar mütevâtir'in kriterleri de şartlı farklıdır. Bir tanesi de diyor ki 20 30 çıkmaz mütevâtir hadis. Anladabildin? Eyidir. Bunlar diyorlar mütevatir olmadığı yerde neyle amel ederim diyor ehli sünnet diyor olara? Olabilir. mütevatir olmadığı yerde akıl mantık var onunla cabih ve hasen, beş güzel ve çirkin görürüz. Akıl Allah vermiş bize, yaratmış bizde. Aynen iblis. Bak görürsünüz. Allah'a da iblis Allah'a en yakın kullarından birisidir. Cindir ama öyle yakındır ki melek seviyesine gelmiştir. Cennete yürür Allah Teala'nın huzuruna çıkıyor. Çıkan meleklerle. Onun için Adem emir geldiğinde Adem'e sücde edin Allah Teala'dan iblis de hazıridir orada. Etmedi. Akılını koydu. Cezasını çekti. Bize de aynen cezadan çekti. İşte bu akılcılar de bunu yürütüyor. Ne diyor? aklımızdan biz güzel, iyi, çirkin görürüz. Halbuki ehl-i sünnette akıl bu konuda paylıyorsun. İyi, güzel, çirkin kim koyar? Şeriat koyar. Ne gibi basit alalım? Allah Teala ne demiş? Sebbah namazını kaçır çat kılın? İki Bunlar ne diyorlar? Biz dördene çıkartabiliriz. Neden? Daha güzeldir. Daha fazla ibadet, sebbah vakti güzeldir. Börde çıkartacak ne olur? E demiyorlar da ama bunun gibi bir şey. Bu apaçuğu. Bu seferde geliyorlar bunlar. Şeriat güzel gördüğünü diyorlar ki eğer mütevatir hadisten güzel görmemişse biz akılla güzel görebiliriz onu. Yani kapıyı böyle aralıyor şeytan. Ondan sonra o, o kapıdan çıkan bir daha dönmez geriye. Ondan dolayı Hazreti İsa'nın inişini inkar ediyorlar, Mehdi'nin çıkmasını inkar ediyorlar. Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler. Yani dinden bir nevi çıktılar. Ya din nedir daha? İtikattır. Gayl'tir. Gaybleri hepsini inkar ettiler. Bu nedir? Bu bidattır, külli bidattır. Allah korusun bu insanı cehenneme ebedi de koyabilir. O da dereceye göredir der onun da öçümlere geliriz inşallah. Evet bu külli bidat. İkinci bidat Bunun tersi cüz'i bidat. Külli bidatin aksine etkisi, bidatçı ile sınırlı kalan, onu aşıp başkalarına ulaşmayan bidat türüdür. Mesela sünnet muhalefeti, sünnete muhalefeti şeriatın beş temel ilkesinden biri olarak kabul eden kimsenin yaptığı gibi, onun bu muhalefetinin etkisi başkalarına ulaşmaz. Çünkü bu konuda o bu konuda kimse ona uymaz. Evet. Cüz'i bid'at nedir? Mesela bir şahıs kendisi bir bid'at işliyor. Kendisi bir bid'at işliyor. Yani şeriate inanıyor. Ehl-i sünnet gibi fakete inanıyor. Ama kendisi şeriate bir şey ekliyor. O eklediği de kendisiyle Rabbi arasında kalıyor. Kimse ona örnek almıyor. Bu nedir? Cüz'i bid'attir. Bu kendisiyle Allah'ın arasındadır. Mesela sabah namazından sonra kendisine has bir zirid, zikir uydurmasyon yapmış. Kendisi diyor bunu. Bu nedir? Cüz'i bid'at. Eylül hükü nedir? Bu da dalalettir. Neden? Çünkü Resulullah sabah namazından, önle namazından bütün namazlarda 24 saat zamanımızda ne zikir yapacağız onu ortaya koymuştur. Alimler diyorlar bunları yapsak bile 24 saatimiz bize yetmez. O zaman ekleme neye gerek var? Var. Şeytan ne yapacak? Şeytan nasıl iş yapacak? Bizim düşmanımız uyanıktır. İşini biliyor o güzel de yapıyor. Evet. Onun için bunu alimler bu cüz'i bid'ati de bid'at saymışlar. Evet. Üçüncü mürekkeb bid'at. Mürekkeb bid'at iç içe geçmiş birkaç bid'atten oluşur. Daha sonra da ondan müstakil bid'atler durar. Yani bir tanesi gelmiş birkaç tane bid'atten bir bid'at çıkartıyor. Yani bir bir bid'at yapıyor. Ondan sonra bir bid'at daha yapıyor. O da bir bid'at ekleniyor. Ondan sonra o bir bid'at oluyor. Ne gibi? Mesela. Namazdan sonra Namazdan sonra, biz hep böyle basit örnekler veririz. Çünkü hem güncel hayatımızda var hem aklınızda var. Namazdan sonra ben diyorum size ne deyin? Elfe elfes salatu ve selamun aleyke ya Resulullah. Bu güzel bir şeydir. Evet, güzel bir sözdür. Ben bunu desem bir kere iki kere bir mahsuru yoktur. Bidat olmaz. Ama bunu adet haline getirsem ne olur? Bidat olur. Bunu ben adet haline getirdim bir adet oldu. Her namazdan sonra bunu diyorum. 5 vakit namazdan sonra bunu diyorum. Halbuki 5 vakit namazdan sonra Sula demiş istiğfar 3 kere Estağfirullahüme te selam la ilahe illallah vahdehu la şerikale la ilahe illallah muhlisin lehu'd din Allahumme la mani alima atı 33 30 30 Ayetel Kürsi İhlas Felak bunun haricinde bir adet. الفا سلات وسلام علیکم باشکل تب لوکیلر سوران söylenir. Bu ne oldu? bir bid'at oldu. Yani birkaç bid'atten oluşmuş ondan sonra müstakil bir bid'at çıkmış ortaya. Ne kadar tehlikelidir görüyorsun. Aslında da apaçuk yanlış yoldur. Şey Ama nasıl bunu işletiyor düşman? Ey düşmanımız biricimi çoktur. Cennetten başlamış bunun biricimi bugüne bir kadar. Ama bize de Allah Teala akıl vermiş. Şeytanın adımlarını bileceğiz. Tarihten de ders alacağız. Evet. Ee, dördüncü bid'at basit bir bid'at. Tek bir muhalefetten oluşan peşinden başka muhalefetlerin gelmediği bid'attır. Evet. Tek bir muhalefettir. Bir meselede muhalefet ediyorsun. Peşinden de daha gelmiyor. Sadece bunu yapıyorsun. Bu basit bir bid'attır. Ama... Velâçı basit nedir? Aynen dalalettir. Sonuçta bid'attir. Ne gibi buna da bir mesel bulalım. Mesela ben her namaza geldiğimde her namaza durduğumda kıamat verdiğimde e ne diyorum? Mesela imam dediğinde "Katıkamatis sala" ben ne diyorum? "Akama Allahu adama." Allah onu ikamet etsin. Davamlı namazımız başımızdan eksik olmasın. Her zaman yer üzerinde namaz olsun. Allahu Bu nedir? Basit bir bid'attir. Doğru sözdür. Ama bu Resulullah dememiş. Sen burada her zaman desen ne olur? Bu bid'at oldu. Velev ki basittir ama bid'attir. Ama bak bunu basit de koymamış. Ondan sonra bir denesi duymuş bunu. Ne olmuş? Yavaş yavaş yayılmıştır. Bu basit bir bid'at. Bir arkadaşımız var Sûdların bir adeti var, yaşlıların. İ i̇kamet verdiğinde şey, e imam, e müezzin ikamet verdiğinde Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah dediğinde, bunlar ellerin böyle yaparlar, yaşlılar. La İlahe İllallah, şehadet, ikrar. Güzel bir şeydir haklıdan. Ama madem bunu Resulullah yapmamış, Ashab-ı Kiram yapmamış, biz bir seferliğine yapabiliriz. Mesela burada birden Ezzel dedi, ben konuştum, La İlahe İllallah dedim, olur. Ama her konuşuyomda, lay ilahe illallah kaldırsam, ne oldu bu? Bid'at oldu. Hele namazının içinde, kamette bunu bir seferliğine yaptı. Bir arkadaşımız var, bu hoşuna gitmiş, devamlı bunu yapıyor camide. Her durduğunda o döndü, lay ilahe illallah. Ya dedim yapma, bu bid'attir olur. Yok ya bunda bir şey yoktur, zaten Resulullah şehadette parmağımızı kaldırıyor. Ey ya kardeşim sen her zaman yapıyorsun, adet haline geldi. Yarın seni gören bu bid'at teadde eder, başkasına öyle geçer. Her şey senin nasıl geçti sana? Bu veyus gibidir aynen. Alır. Bazı insanın zırhıdır. İyi en var ve bedeninde almıyor. Bazı var ilmi yoktur alır onu. Ha yani tabi bid'at oldun. Madem her zamana getirdin bid'at oldun. Ve bu benim hoşuma gidiyor. E zaten şeytanlandır hoşuna gitmen ya. Madem yoktur dinde yapmayacaksın. Evet bu da nedir? Basit bid'attir. Bir de içi tane kaldı. zamanda بھوند oldu یعنی yani میں bir نہ e oldu bu, hakiki Bu hakiki dalalaktır. Resulullah'ın çizdiliği oyandır yandır. Yan yoldur sapmışsın. Şeytanın peşine gidiyorsun. Evet. En son bid'at nedir? İzafi bid'at iki yönlü bid'at türüdür. Bir yönü meşrudur. Dinin emrettiği bir ibadeti yerine getirmek gibi. Diğer yönü ise meşru değildir. Bu da bid'atçinin meşru olan yöne kendi kafasından eklediği şeylerdir. Böylece aslan meşru olan amel onun ameli sebebiyle meşru olmaktan çıkar Müslümanlar arasında en yaygın olan bid'at türü de budur. En yaygın olan da budur maalesef. İzafi bid'at. İzafet nedir? İzafetten alınmış. Ar Türkçe'si de aynen. İzafi sonradan eklenilmiş ona. Yani ister var, ister yok, sonradan bu olmuş? Eklenilmiştir. Mesela yeri zamanı değişilmemesi lazım. Alimler diyorlar, ibadeti, Resulullah şeklini koydu yetmedi. Bir kayıt daha koymuşlar, raya oturtmuşlar. Zamanının yerini de değiştirmeyeceksin. Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, mene salavat verir, mutlak. Kim mene salavat verse, sallallahu ve melâketi ay, ay, aşramada. Allah'ın salat getirmesi kula nedir? Meğfireti, rahmetidir. Meleklerin duadır. Salavat verdi Resulullah'a, bir melek var gider ulaştırır, diğer filan oğlu filan sana, Türkiye'den, İstanbul'dan salat çekti. Resulullah da kalkar ona cevabını verir, salamını verir, ondan sonra dua eder ona. Ecri olur. Ne kadar? Salavatın neyi var? He? Ecri var, bereketi var. Ama Resulullah ne yapmış bu salavatı? Mutlak koymuş. Her zaman bunu yapabilirsin. Yeri zamanı yoktur. Ki yeri zamanı da var. Mesela namazdan tahviyatıdan sonra şeriat zamanını, mekanını koymuşsa o orada olacaktı. Yani de mutlak koymuş mutlak olacaktı. Sen geldin her namazdan sonra elfe elfessalatu vesselamu ya Resulallah dedin. E bu aslı var ama sen ne yaptın? Yerini değiştirdin. Yer o zaman kendinden koydun. Bu ne oldu? İzafi bir bid'at oldu. Yerini, zamanını değiştirdin. Aslı var şeriatta ama sen ne yaptın? Bir Yer ve mekan onu, bu oldu. Bu oldu. da مجھ çok عزافت چین دینا وہ بھی بت ان چہولان چہلانے mesela camilerde tesbihat اردہ nedir en güzel ٹسپیاں hepimizin دونوں ihtiyacımız var تو خورا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ خبر سُنتی گیڈار بخار Yani bir muazzin yapıyor, her çeşit peşinden kora şeklinde her yapıyor. Bu nedir? Aslı var tesbihin ama toplu şekilden oldu, bir bid'at oldu. Bu bid'at nedir? İzafi bir bid'at. Aslı var ama sen ne yaptın? Bir bid'at ekledin cemaat şeklinde. Yani kumut veriyor ondan sonra yapıyor. Vermese bir de ne var? Azan okundu. biz işte حفاظات da چیتا بندہ نواری Şimdi dört mezhep imamı dedik. Ne var? Şeriat paketi gibidir onlar da. Onlar şeriat paketine eklemişler. O mezheplere eklemezler mi? Ama şeriat paketin özü, astarı, her şeyi bellidir. Böyle toprağını sil, pırlanta gibi parlar. Ne parlar? İlahi nür içinde var. Allah'ın emri yasakları iddiatsiz. Dört mezhebin de, kitaplarında bellidir. O pürüzlerdir. Böyle silersiniz o zamanla bir alim gelmiş mezhebin kitabını bir pürüz gibidir. Böyle ettin hepsi temizlenir. Asıl dört mezheb hakikati ortaya çıkar. Onlar da hak yollardır. Dört mezhebin ana yola haktır. Belki kısmına da karşı çıkıyor. Hakkı ise o zaman Kur'an gibidir. Hayır. O kadar cahildiler diler ki anlamıyorlar. Kitap sünnetin haricinde hak yolu yoktur. Evet, kitap sünnetin haricinde hak yolu yoktur. Ama insan ürününde neyi var? Hakkı var, batili var. Dört mezhep, ana mezhep hak olduğu için ümmet icma etmiş onların üzerine. Bu da ruh-i mahfuzda yazılmıştır. Allah dinini dört mezhep'e teslim etmiştir. Nasıl sahabaya teslim etmiş dinini? Şiiler ne diyorlar? Sahabeler çafil oldu. Ne oldu? Çafil oldular. Yani Allah bilmiyordu, dinini yanlış yere teslim etti. Bu Allah'a cehalet nispet mi? Bu çifir mi? Çifirdin. E sen ne diyorsun? Dört mezhep yanlıştır. E Allah bilmiyordu, dört mezhep e teslim etti dinini. Niye dört mezhepsin yazıldı kabul, yer üzerinde bugüne kadar? Demek Allah kurusun, sen de Şii gibi düşünüyorsun. Dört mezhep yanlıştır. Allah bilmiyordu, dört mezhep doğru olur olmaz mı? رسول دلالجماس ne hata nedir Hataya اہم hatasız ہے رزد ہتا سکول مس اونی چبو بخری تاسوار adam geliyor آدم جلیور de hatası var چینج adam, adam geliyor şeyden sonra dei ashab-ı kiram dört halife bütün hatası olabilir. Masum değiller. Eme seblerin de hatası olabilir. Ama ana çizgisiyle Sıddık'ın kaç tane hatası var? Hiç onu hatasını aramaya çık bulamazsın. Var ise de çok azdır, küçük de olur. Aynen peygamberlerin hataları gibi. Peygamberler ismette hata yapmazlar. Masumdurlar tebliğde. Ama nede yaparlar? dini, e, dünyevi meselelerde yapabilirler. Küçük hatalardan bile masiyetlerden münezzehtiler. Ama dünya meselelerde hata yapabilirler. Resulullah dedi ya vurmaya aşlamayın E ne oldu o, o sene hurma yemediler. Yani az oldu. Bu hata. Ama işte mezhepler de öyledir. Tebliğde ana çizgileriyle doğrudur mezhepleri hata yoktur içinde. Ama uygulamada olabilir bazı şeyleri hata olur bitene gelir ekler ama ana çizgileri temizdir doğrudurünü bu kuvvet-i çıkmıştır. İşte bu da hakiki ve izafi şeydir. E bu da en çok fazla eşit şeydir, e, yayılmıştır. İşte bu bu ayrımlar neden ayrılmış? Bu da ehli sünnetin rahmeti gereği. Bakın şeyleri ayrılmıştır. Basamak basamak ayırmıştır. Bu da rahmet gereğidir. Çünkü her çeşi aynen hükmü vermez. Vela sonuçta hepsi dalalettedir ama hüküm de aynen değil. Ehl-i sünnet bir kısmı diyor bu şifirdir. Bu bid'at seni şifre götürür. Bu bid'at seni şifre düşürdü bile. Bu bid'at götürür. Bu bid'at seni böyük günahı götürür. Böyük günaha düşürdü, küçük günahtır. bunun hepsinin datayı var. Ondan dolayı Sünnet vel Cemaat bu konuda hepsine aynen hükmü vermezler. O bir ادگیان جماعت بک سن ہوں ...neye davet ettiğini bilen alim gibi değildir. Yine iştihadında hata eden müştehit bir alim ile... ...hevasına uyup bid'ate çağıran alim de bir değildir. Bu sebeple ehl sünnet bid'atini gizleyen kimseye... ...bid'atini açıktan işleyen veya bid'atine davet eden kimseye yaptıkları muameleyi yapmaz. Çünkü bid'ate davet edenin zararı başkalarına da sirayet eder. Bu sebeple onun engellenmesi... Ve yapılan yanlışın açıkça anlatılıp reddedilmesi gerekir. Onun bu halinin anlatılması gıybet de sayılmaz. Ayrıca ona o bidatten caydırıcı bir ceza verilmesi de gerekir. Bidatinden vazgeçinceye kadar ona verilecek ceza budur. Çünkü kötülükleri açıktan işlemiş ve cezayı da hak etmiştir. Evet. Şimdi ehli sünnet bu ölçülere göre en adaletli orta yol dilimizdir. Nasıl dinlerin içinde orta yoldur? İfrat tefhite gitmiş Yahudili Hristiyanlık, İslam orta yoldur. İtikatte orta yoluz. Bak kelamcılar, murcieler, hariciler biz neyiz? Orta yoluz. Amelde orta yoluz. Bidatçiler, amele yapmayanlar biz orta yoluz. Her şeyde ehl-i sünnet orta yoldur. Bu konuda da orta yoldur. Nasıl tekfir meselesinde de orta yoldur. Her musulmana iş geldi duracaksın. Bir adım atmadan önce yüz sefer düşüneceksin. Ama kafiri tekfirde tereddüt etmezsin. Tereddüt etsin çifre düşersin. Bak adalet böyledir. Orta yol işte budur. Orta yol değil ki kişinin ortasını seçelim dedik. Orta yol sırat-ı müstakim bir kriterleri var. Onu da allah Teala Resulullah bilindirmiştir. İşte el-i sünnet bu orta yoldan da اہل اتن ہوں آئند ندر ہیر bir cahilin شخص aynen değil آینند de bizim toplumumuzun اون cahildir cahilce جاہل yapıyor شمبل اچھی diyemezsin Bu cahildir, gözün atmış bakmış bu dindir diyor belki bu sünnet böyledir, İslamiyet böyledir. Ama hocalar biliyorsalar onların hükümleri ayrıdır. Yeni de bir hoca bid'atine davet ediyor televizyonda, camilerde, kürsüde. Cidibonuyla da nikaş yapıyorsun, sünnete açılıyorsun, israr ediyor. Onun hükmüyle bir dene ne? Evet. diyorsa bu bir bir değil işliyorsa el de mi de var o alimden o alim aynen olur değil İşte bu daty çok önemlidir Budaty olmasaydı ehli sünnet 1400 senedir ayakta duramaztır Bu dataydan ayakta durmuş Bu da neyi ne, ne, nedir bunun özü bunun özü de adalettir Adalet nereden gelmiş Allah Te'nin en büyük sıfatlarından Güzel isimlerinden, sifaretlerinden nedir? Adalettir. Bir de mutlak adalet sahibidir. Bizden de istenilmiş adaletli olalım. Çünkü adalet neyi gerekir? Zulmü uzak durman lazım. İyidir zulüm. allah Teala ne yapmış? Kendisine haram kurmuş. Sizin de haram olsun demiş. Zulümdür paketi hepsini aynen çıkar. Aynen cezayı vermek zulüm değil mi? Zulümdür. Yani hırsızı getirler 10 tane hırsız. Bugün de Pağutun mahkemesine bırak şeriatin mahkemesi. Getirler 10 tane hırsız. Biri 50 lira çalmış. Biri bir 1000 lira çalmış. Biri bankayı soymuş. Biri dağıtı soymuş. Hepsine muhabbet verseler ne olur? Ne derler? Ya zulümdür derler ya. İnsanlar dinle ilgisi olmayan, Allah korkusu olmayan zulümdür derler bu. Feçeyfe Rabbil Alemin. Onun için hüküm aynen değil. سنتم میر مختلف ہیر زمان دعوت صفات رسول اللہ böyle جلیور رسول دعوت رسول اللہ çekiyor ki Siyirir, iz bırakıyor Resulullah'ın bu mübarek boynunda. Hazreti Ömer hemen kılıncını çekiyor ya Resulullah emret kafasını vuruyor. Ki vuracaktır ama biliyor Resulullah olduğu yerde ona söz kalmamış, uygulama kalmıştır. Emret yoksa peşin emir alsaydı Hazreti Ömer çoktan boynunu hak etmiş. Vurardı ve hak etmişti. Resulullah diyor bırak. Ne söylüyorsun? Bu dağıtımda diyor Allah rızası gözetilmiyor. Ey Muhammed diyor. Ne gözetiliyor? E sen kendi adamlarına fazla görürsün, bizi görmüyorsun. Bedevi. Tabi adam. Ey Bedevi, ey Arabi diyor, ey adam diyor Resulullah Allah. Ben yer üzerinde adaleti sağlamasam kim sağlar? Allah'ın yer üzerinde temsilcisi benim. Elçisi benim. Mesleci getirmişim uygulamakla da o mesajı mükellefim. Örneğim çünkü. Kim saklar? Ne söylüyorsun? E de ver verin. Verin buna gitsin. Hazreti Ömer diyor ya Resulallah nasıl gitsin diyor. Hazreti Ömer orada onun boyununu vursaydı. Bir kadar biz ne yapardık? Hazreti Ömer'in sünnetini uygulamamız lazımdı. O zaman davat yapamazdık. Yerimizde olduğumuz gibi İslam bir çökerdi biterdi. Rahmetle İslam yayılır. شفت نہیں آئیے دعوت سے پلان کی ادا باؤ تو رسول ہمان دعوت Bilal'e işkence veren, biliyorsunuz belki yerde okumadık maalesef ama çağrı filminde gördük. Maalesef. Dinimizi tekvim yaprağından filmlerden alıyoruz. Bilal'e işkence veren adam Ümeyye Bedir savaşında öldü. Onun oğlu babasının hakkını alsın diye savaştı Safvan Resulullah'la Tarih'e zamana kadar Meccefetine kadar. çok zengindir, malını, mülçünü koydu, Arapları topladı, Resulullah'a fışkırtsın, savutsın. Fetih Mekke'de de adam topladı, Musulmanlara karşı geldi, Halid'den, Halid onunla çapıştı işte, Resulullah, Halid orada kızdı. Dedi ben kansız istedim ey Halid. Ya dedi ya Resulullah, saldırdılar bize. Safvan izi saldıran. Halid'i zor durumuna koydular. Ondan sonra esir düştü, Mekke fethi oldu, ganimeler toparlanıyor. Öyle ganime geldi bir vadi deve. Yani belki Allah yarım adayı yaratanı o kadar deve bir arada toplanmamış. Safvanın da bütün hastalığı, merakı deve toplamaktadır. Böyle bu kadar devayı gördü, gözleri durdu böyle. Dedi bu kadar deve bir insanla olabilir mi ya? dedi bu Gözüm hayatta böyle şey görmemiş. Titremeye başladı. Resulullah'dan yürüyü, رس اللہ دید ایفان دید سم ابوا دیوا رسول نق bak محمد ha بجے değil دے وے بخر دیہہ سینسن بخشافر مسلمان دہیل رسول سفان دید نئی محمد دید علام سا الائی محمد Yer üzerinde sen oldun dedi. Hemen Müslüman oldu. Vadi devlete götürdü. <gülüyor> halal olsun. Hal Resulullah vermiş onu halal olsun. Ama Müslüman oldu, kardeşimiz oldu, bizimle cennettedir. Sahabe oldu. Ondan sonra inşallah. Bak neyle bu oldu? Davetten. Davatçı planımız var. Resulullah diyebilirdi ben kansız istedim. Sen saldırdın Halide, kan döktürdün Mekce'de. sen filan filan parayla topladın o paraları geri verdi Resulullah ona. Bak davetçi ne kadar önemlidir. İşte ehl sünnet davetçi her zaman şeyi ön plana çıkıyor. Onun için biz de arkadaşlar hemen işte bu filan cemaattendir, bu bid'atçidir, bu bilmem nedir bu camide namaz kılmarız, o camiye getmeriz burada kumuttan. Yahu senin ne ya? Senin görevin davetçılıktır. Bizi Allah kurtardı. Biz de zembilden inmedik. Biz de bu ülkenin çocuğuyuz. Bir ay önce, bir hafta önce, bir yıl önce, iki sene önce biz de olan gibi bid'atçıydık. Yemde sukuktaydı. Allah bizi getirdi, seçti, en seçkin kulu etti. Bu kadar insanın içinden bize sünneti gösterdi. Hidayeti, hakikati, dört imamın yolunu gösterdi bize. E Allah'ın minnetiyle, biz minnet mi üzerlerine? Yoksa Allah'ın minnetiyle biz onlara şefkat gözüyle ellerinden tutup biz kurtardığımız yere sırat-ı müstakim üzerine getiririz bunu. Evet, ondan dolayı ehli, ehli sünnet vel cemaat hepsini aynen seviyede tutmaz. Bir dene bir asini ilan etmişse o adamın elünde dür bir şeyi de gıybeti de yoktu. Mesela bir dene televizyonda çıkmış. Biliyorsun meşhur bir profesör var. Bir kaç tane oldular, çok oldular gerçekte. Eskiden bir deneydim ben şu şu anda birkaç tane oldu. Birkaç tane de yavruları var bela. Pırpır televizyoncular. Bunlar resmen bid'etlerini yayıyorlar. Biz de oturup burada bunların hatalarını diyoruz. Bir dene gelir diğerisi ha siz gıybet yapıyorsunuz. Ba adamın riyabetini yapıyorsun. Hayır. Alimler diyorlar ki bir dene bid'etini ilan etmişse riybeti halaldır olur. Riybet değil. Yani gıybet nedir? Bir de nede var ise bir şey sen onu zikrediyorsun. Ama bu ilan etmişse aynen mücahir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetim hepsi cennete gider illa günahlarını açığa çıkardanlar. Cennete girmezler. Ne gibi? Yani içki haramdır. Ben evimde içiyorum. Kimse görmesin beni. Kendi aramda biliyorum günah içtim. İstiğfar ediyorum. Tövbe ederim diyorum. Ama bakkalın önünde durmuştum, birey içiyorum. Ben dedim ya filanı gördünüz bakkalın önünde birey içiyor, ya gıbetini etme diyebilir misin? Adam ilan etmiş günahını. Anlatabildim mi? Yani adam sigara içiyor milletin ortasında, ilan etmiş, günahını işliyor eş eşker. Yani adam açık bir kadından kol kola, ne hanımıdır ne amcası kızıdır geçmiş dolaşıyor. Sen adamın gıbetini yapma diyemezsin çünkü adam ilan etmiş. çi de bir etini ilan ettirimde sen de onu bir etini zik dersin ama adamın alay yetmezsin tipille alay etmezsinçiba arkadaşlar bununda da sınıfta kalıyorlar yani biz sadece bir etini hatasını ortaya koyarız ama adamın tipilen e şekliden Şmali ile bunuden yani değil iç meneleriden e hanımiyle böyle yapmış arkadaşıyla bu bunlar biz bu hibet. ہما لانچہ اللہ جل دیپن دس دیور کی ilk بدعت ilk بدعت neydir dinde çıktı ilk بدعت Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde Abu Bakir zamanında Araplar dediler ki biz zekatı artık Abu Bakir'e vermelیiz zekatten namazı ayırırız biz namaz kılırız musulmanız ama zekatı Resulullah verید Resulullah öldü Resulullah sonra zekat verید Hz. Abu Bakir ne yaptı sabrıyla hikmetiyle sebatıyla olara karşı çıktı savaş hasta olarak hatta sahabeler karşı çıkılıyor ya Resul, ya bu ya emin mümin yani ya halife-i muslimin nasıl bunlara savaş açarım bunlara nasıl kılıyorumlar ama dedi ki Resulullah sallallahu ve sellem o Bakir dedi ki kim De, desela namazı kılsa ve hakkıyla desela ilah illallah'ını verse la ilahe illallah Hakkı nedir? yoktur ne yaptı بولارا بولارا halindedir Ne oldu bugüne kadar آپ خالی devam دعویر حضرت عمر حضرت جلدی حضرت bir Geldi. Ondan sonra ambargo koydu üzerine. Bir, bir sene baksın nasıldır. Ondan sonra kaldırdı üzerine. Ne oldu? Bidatın önünü kesti. Bu türlü bidatlerin önünü kesti. Sonra Hazret Üsman zamanında ne oldu? En büyük bidat o zaman çıktı. Ne oldu? En büyük bidat neydir? Şer'i halifeye hem de Raşid halifeye baş kaldırdılar. baş kaldırmaktan olmadı hakları haddelerini daha tecavüz ettiler ne yaptılar şer'i halifeyi üçüncü halifeyi raşid halifeyi öldürdüler o kapıyı kırdılar bugüne kadar ne oldu He? o harici fikri devam ediyor işte bu haricilerdir bugüne kadar de devam ediyor ondan sonra ufak tefek bid'etler başladı çıkmaya işte hariciler biliyorsun Hz Ali zamanında çıktı ilk fırka olarak حضر اثمان پلر بتر زمان نئی دہلی onu eden نے dönüyoruz, dönüyoruz. babamız adam batılı temsil eden باتل تمسیلے دن savaş başladı Bir kadar, kıyamete kadar de hatta cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Ademe tabi olanlar hepsi Âdem'in yanında, Rabbil Alemin'in yanında cennetlerdiler, iblise tabi olanlar cehennem dediler. Maalesef Adem oğullarının binde biri cennete gider, binde 999'u iblise tabi idi. Onun için biz seçkin kullarız. Bu kıymeti, bu nimeti bilmemiz lazım. Evet, İşte Ehl-i Sünnet her zaman hakla batıl savaşı bir de var. Devam edecektir. Ama biz bunun fıkhını bileceğiz. Bu savaşı nasıl götüreceğiz? Nasıl götüreceğiz? Nasıl bileceğiz? Bu savaşı götürmek için önce biz çimliğimizi tespit edeceğiz. Dinimizi bileceğiz. Hak yol nedir? Sırat-ı müstakim nedir? Dört imamın yolu nedir? Dört imama biz fıkıhta değil, itikatta matotta da tabi olacağız. O zaman sırat-ı müstakim üzerine oluruz. Bunu bildikten sonra bir de Allah emretmiş bize düşmanımızın adımlarını biliriz. Duşman, düşmanın da adımlarını bildik. He? Ondan sonra biz ne olur? Sırat-ı müstakimden ayağımız kalmaz. Yola devam. Ne zamana kadar? Hatta kendimizi inşallah cennetin kapısında buluruz. Allah hepimize cenneti nesip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.